Taha suresi 135 ayet olup Mekke'de inmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Taha Taha. Ma azzalna alik al li tashaa. sana meşakkat çekip, bedbaht olasın diye indirmedik. <gülüyor> Yüce gökleri ve yeri yaratan tarafından onu, yaratana saygı duyanı uyaran, irşad eden buyruklar halinde tedricen indirdik. Ar-Rahmanu ala'l-arşi istawa. O Rahman'dır. Sonsuz merhamet ve şefkat sahibidir. Rububiyet arşına kurulmuştur. Lahu ma fi'l-semavâti ve ma fi'l-arzi ve ma beynehumâ ve ma tehter-serâ. Göklerde ne var, yerde ne varsa O'nundur. Bu ikisi arasında olan, Yerin altında olan da O'nundur. İster yavaş konuş, ister açıktan, O'na göre birdir. Zira O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allahu. la ilahe illa lehul O'dur Allah. Ondan başka yoktur ilah. En güzel isimler ve vasıflar O'nundur. وَهَلْ <gülüyor> اَتَاكَ Sahi olmadı mı senin haberin? Musa'nın durumundan. Hani o çölde gece yol alırken bir ateş gördü uzaktan. Durun dedi ailesine. Bir ateş ilişti gözüme. Oraya doğru gideyim. Belki oradan bir kor alıp size getiririm. Belki orada yolu bilen birini bulurum. Ateşin yanına varınca birden Musa diye nida edildi. İni, ana Rabbuk, innaka Haberin olsun, senin Rabbin benim denildi. Çıkar pabuçlarını hemen. Çünkü kutsal vadidesin sen. Evet, evet, tuva'dasın sen. Ve anahtartu fe lima yuha. Peygamberliğe seçtim seni. Öyleyse iyi dinle sana vahyedileni. İnneni anallahu la ilahe illa ana fe'budni ve akimissalateli zikri. Muhakkak ki, Benim gerçek ilah. Benden başka yoktur ilah. O halde sen de, Yalnız bana ibadet et. Beni anmak için, Namaz eda et. Elbet, Gelecek kıyamet saati. Neredeyse, Açıklıyasın geliyor onun vaktini, taki her kişi bulsun orada bütün yapıp ettiğini, işlerinin karşılığını. Buna inanmayanlar, nefsinin arzu ve ihtiraslarının peşine düşenler, sakın seni ona inanmaktan vazgeçirmesin. Sonra sen de helak olursun. Musa, şu sağ elinde tuttuğun şey dener. قَالَهِ O asamdır dedi. Üzerine dayanırım. Onunla davarlarıma yaprak çırparım. Ayrıca onunla daha birçok ihtiyacımı gideririm. ya Bırak onu Musa buyurdu. Hemen bıraktı. Bir dene görsün hızla kıvrılıp sürünen kocaman bir yılan oldu tut onu korkma biz onu eski haline çevireceğiz buyurdu Bir de elini koynuna sok bir başka mucize olarak çıkar onu hiç pürüzsüz parlak mı parlak Böylece sana en büyük mucizelerimizden birini göstermek istiyoruz. Firavun'a git. Çünkü o iyice azdı. Ya Rabbi dedi, genişlet göğsümü. Kolaylaştır işimi, çözüver şu dilimin bağını, ta ki anlasınlar sözümü. Ve veziran min bihi Bana da ailemden birini yardımcı kıl, Harun kardeşimi. Onunla beni takviye et. emri. Onu bu işime ortak et. Ta ki seni daha çok tesbih ve tenzih edelim. Ve seni daha çok analım. Kale, utiyte, ya Musa. Aslında sen, bizim bütün hallerimizi hakkıyla görmek Musa dedi istediklerin sana verildi zaten başka bir seferde sana lütufta bulunmuştuk O vakit annene ilham edip dedik ki onu bir sandaha yerleştirip denize bırak. Deniz onu sahile atsın. Bana da, ona da düşman olan biri onu alsın. Ve, ey Musa, nezaretim altında yetiştirilmen için, sana karşı, insanların gönüllerinde, tarafımdan bir sevgi bıraktım. men <gülüyor> Kız kardeşin denizden seni alanların yanına varıp ona iyi bakacak birini size buluvereyim mi? diyordu. Böylece seni annene kavuşturduk ki gözü aydın olsun üzülmesin derken sen büyüdün bir adam öldürdün de biz seni o sıkıntıdan kurtardık. Seni ey Musa türlü türlü imtihanlarla sınayıp yetiştirdik. Bu yüzden de yıllarca Medyen halkı içinde kaldın sonra da takdirimizle buraya geldin seni ben seçip peygamberliğime hazırladım. Haydi kardeşimle birlikte, ayetlerimle gidiniz. Sakın beni anmakta gevşeklik göstermeyiniz. اِذْهَبَا ila فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغًا Gidin, Firavun'a, zira o iyi azdı. Ona tatlı, yumuşak bir tarzda hitap edin. Olur ki, aklını başına alır. Yahut, hiç değilse biraz çekinir. قَالَا رَبَّنَا اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَفْرْطَ Ya Rabbena dediler. Doğrusu korkarız ki o bize son derece kötü davranır. Hatta ileri gidip daha da azar. قَالَا لَا تَخَافَا اِنَّنِي مَعْكُمَا ve وَأَرَىٰ korkmayın buyurdu ben sizinle beraberim her şeyi işitir ve görürüm fezi an faqul inna rasularebbik farsil ma'ana bani isra ila wa la tu'azzibhum kad rabbik ve's selam ala huda Haydi varın da şöyle deyin ona. Rabbin tarafından gönderilen elçileriz biz sana. İsrail oğullarını bizimle gönder ve işkence etme onlara. Rabbinden bir belge ile geldik biz sana. Kurtuluş hastır bu doğru yolu tutanlara. İnan ki bize dini yalan sayıp ondan yüz çeviren mutlaka azaba uğrayacaktır diye vahyedildi. Firavun, sizin Rabbiniz de kimmiş ey Musa dedi. قَالَ رَبُّنَ الَّذ۪ي اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى Rabbimiz dedi, her şeyi yaratan, sonra da onu yaratılış gayesine uygun yola koyan, yüce yaradandır. Buna iyice inan. قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ Firavun dedi ki, peki o zaman, Önceki nesillerin durum ve akıbeti ne olur? قَالَ Onların durumu, Rabbimin yanındaki bir kitaptadır. O ne şaşırır, ne de unutur, dedi. اَلَّذ۪ي وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ Odur ki yeri size beşik yaptı. Orada sizin için yollar ve geçitler açtı. Gökten de size yağmur indirdi. İşte o su ile türlü türlü bitkilerden çiftler çıkardık. Kulû ve rû'u an'amikum inne zâlike leâyâtin li ulil-nüha hem sizîn hem devarlarınızı otlatın elbette bunda aklı olanlar için ayetler Allah'ın kudretine deliller vardır minha halaknâkum ve fîhâ nuîdukum ve minhâ nuhricukum târeten öhrâ sizi, ey insanlar, biz yerden yarattık. Yine oraya göndereceğiz ve oradan tekrar biz çıkaracağız. Biz Firavun'a bütün ayetlerimizi, delillerimizi gösterdik. Fakat o bunları yalan saydı ve gerçeği kabul etmemekte direndi. قَالَ اَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا Sen dedi, sihirdeki maharetinle bizi yerimizden yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin ey Musa? O halde bilmiş ol ki, biz de seninki gibi bir sihirle karşı koyacağız. Şimdi sen, bizim de, senin de caymayacağımız, uygun bir buluşma vakti tayin et. Düz, geniş bir alanda karşılaşalım. Musa, karşılaşma zamanı, bayram günü olsun. ''Halk sabah yiyin dedi. Firavun işlerini ayarlamaya girişti. Bütün çare ve hilelerini, en usta sihirbazlarını toplayıp, buluşma yerine geldi. ''Kâle lahum Mûsâ, Musa onlara yazık size dedi. Allah hakkında yalan uydurmayın. Yoksa o size öyle bir azap gönderir ki kökünüzü keser. İftira eden muhakkak perişan olur. Bunun üzerine onlar. Aralarında tartışmaya ve fısıldaşmaya, kulislere başladılar. Sonunda, herhalde dediler, bunlar sizi sihirleriyle yurdunuzdan çıkarmak isteyen, ve en ideal yaşam düzeninizi ortadan kaldırmak isteyen iki büyücü. O halde bütün hünerlerinizi toplayıp sıra sıra merasim düzeninde meydana çıkın. Bugün ölüm kalım günüdür. Kim bugün üstün gelirse iflah olacak odur. Kâluu yâ Mûsâ, immâ âtul Onlar, Musa. İstersen hünerini önce sen ortaya koy, İstersen biz ortaya koyalım, dediler. Faida hibal them ve gciy them yuxiyl illeyi men sihir tesaa. Hayır, siz ortaya koyun dedi. Bir dene görsün. Onların sihirleri sayesinde ipleri ve sopaları kendisine gerçekten hareket ediyormuş gibi geldi. فَاَوْجَسَ ف۪ي نَفْسِهِ خ۪يْفَةً مُوسَى قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ أَنْتَ الْاَعْلٰى Musa birden içinde bir endişe duydu. Endişe etme dedik. Zira sen galip geleceksin. وَاَلْقِ مَا ف۪ي يَم۪ينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا اِنَّمَا Elindeki değneği ortaya at. Onların yaptıklarını yutacaktır. Çünkü onların yaptığı sihirbaz oyunudur. Büyücü ise nereye varırsa varsın hiçbir yerde iflah olmaz. فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ Derken bütün büyücüler secdeye kapandılar. Harun ile Musa'nın Rabbine iman ettik dediler. قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ اَنْ آدَلَ لَكُمْ اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذ۪ي عَلَّمَكُمُ السِّحْرِ مِنْ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَشَدُّ عَذَابًا ''Ya!' dedi Firavun, ''Benden izin çıkmadan ona inandınız ha? Demek ki size sihri öğreten ustanız oymuş.'' Ellerinizi ve ayaklarınızı farklı yönlerden keseceğim ve sizi hurma dallarına asacağım. Kimin azabının daha şiddetli, daha devamlı olduğunu işte o zaman anlayacaksınız. Kalû <gülüyor> Mümkün değil dediler. Bize gelen bunca delillere ve bizi yaratana karşı seni tercih edemeyiz. İstediğin hükmü ver. Senin hükmün nihayet bu dünyada geçer. İnna aman bi Rabbina, liyafser lana khatayana, ve ma atrehtana alih min al Vallahu khairu abqa. Biz Rabbimize iman ettik. Onun günahlarımızı affedeceğini umuyoruz. Allah elbette daha hayırlı ve onun mükafatı daha devamlıdır. اِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهُ جَهَنَّمًا فَاِنَّ لَهُ Doğrusu kim Rabbine kıyamette suçlu olarak gelirse, onun yeri cehennemdir. Orada ne ölür kurtulur, ne de yaşamı hayat sayılır. وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ Her kim de makbul ve güzel işler yapmış mümin olarak gelirse, onlara da pek yüksek mevkiler vardır. وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ تَحْتِهَا Zemininden ırmaklar akan adn cennetleri var. Onlar oraya ebedi kalmak üzere girecekler. İşte kötülüklerden arınanların mükafatı budur. Ve lıkad ila Musa en esri bi ibadi tadrib tariqan fil bahri ya bas la taqsha Biz Musa'ya şöyle vahy ettik. Kullanımla geceleyin Mısır'dan yola çık. Asanı vurarak denizde onlara kuru bir yol aç. Firavun'un size ulaşmasından ve boğulmanızdan endişe edip korkmayın. Firavun da askerleriyle onun peşine düştü. Deniz onlara öyle bir sardı ki birden yutuverdi. Böylece Firavun, halkını kurtuluşa değil, yanlış yola, çıkmaza götürdü. Ya Bani İsrail, Ey İsrail evlatları! Sizi düşmanlarınızdan kurtardık. Tur'un sağ tarafında Musa ile konuşmayı size vaat ettik. Size çölde kudret helvasıyla bıldırcın lütfettik. <gülüyor> o halde size verdiğimiz rızıkların... En hoş ve temiz olanlarından yiyin. Ama bu hususta taşkınlık yapmayın. Yoksa gazabım tepenize verir. Kimi de gazabım çarparsa, artık o uçuruma düşmüştür. Şu da muhakkak ki, inkardan dönüş yapan, İman eden, güzel ve makbul işler yapan, böylece doğru yola giren kimseyi de affederim. Hem seni halkından çabucak ayrılıp gelmeye sevk eden sebep ne ey Musa? Onlar dedi, Beni izliyorlar. Benden daha çok razı olman için, Sana kavuşmakta acele davrandım ya Rabbi. Allah buyurdu, Sen öyle biliyorsun ama, Onlar senin izinde değiller. Zira biz, Senin ayrılmandan sonra, halkını sınadık ve Samiri onları yoldan çıkardı. Daraca Musa ila kavmi rabbana asfâ. Kâl yâ kavmî alam ya'iduküm rabbukum Musa derhal son derece kızgın ve üzgün olarak halkına döndü. Ey milletim, dedi. Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmadı mı? Verilen sözün üzerinden çok uzun süre mi geçti, yoksa Rabbinizin gazabının tepenize inmesini mi istiyorsunuz ki, bana olan vaadinizden caydınız? قالوا <gülüyor> ما dediler kendi güç ve irademizle sana olan vaadimizden dönmedik. Fakat biz o halkın, Mısırlıların ziynet eşyalarından bir takım ağırlıklar yüklenmiştik. Onları ateşe attık. Samiri de kendi mücevheratına attıverdi. فَاَخْرَجَ <gülüyor> لَهُمْ Derken o, ahali için böğürme marifeti olan bir buza heykeli döküp çıkardı. Samiri ve arkadaşları, işte bu sizin de Musa'nın da tanrısıdır. Ama Musa bunu unuttu, dediler. <gülüyor> Onlar görmüyorlar mıydı ki o heykel kendilerine mukabele edecek bir çift laf söyleyemiyordu. Kendilerine gelen bir zararı önleyemediği gibi onlara fayda da sağlamıyordu. <gülüyor> وَإِنَّ وَأَطِيعُوا Doğrusu Harun onlara bundan önce, Ey milletim dedi, siz bu heykel ile imtihana tabi tutuldunuz. Şu kesindir ki, sizin Rabbiniz Rahmandır, çok şefkatli ve merhametlidir. O halde beni izleyin ve emrime itaat edin. قَالُوا <gülüyor> لَنَّ Onlar ise, Musa yanımıza dönünceye kadar ona tapmaya devam edeceğiz, diye karşılık vermişlerdi. قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَأَيْتَهُمْ Musa, döndüğünde bu durumu bilmediğinden, Harun dedi. Onların saptığını gördüğünde, benim izimce gelmene ne mani oldu? Yoksa emrime karşı mı geldin? deyip, onu sakalından tutarak çekmeye başladı. <gülüyor> İ Haşiöl tebene beni İra tavu Ey anamın oğlu dedi Harun. Lütfen sakalımdan, saçımdan beni çekiştirip durma. Ben senin İsrail oğullarının içine ayrılık soktun, Sözümü dinlemedin demenden endişe ettim. Alemebuk se. Bu sefer Samiri'ye dönerek, Samiri, peki senin derdin nedir, dedi. Ben dedi, ben onların görmedikleri bir şeyi gördüm. O Resul'ün izinden bir avuç toprak alıp, onu potanın içine attım. İşte böylece nefsim böyle yapmayı bana hoş gösterdi. Qalaf azhab fa innallak fil hayat an tuqulana misas, wa innallak mauida la tukhlfah wa zr <gülüyor> ila illahika aladi zrte alahi al Defol dedi Musa. Artık ömür boyunca sen bana dokunmayın, benden uzak durun diyeceksin. Yalnız yaşamaya mahkum olacaksın. Ayrıca senin asla kurtulamayacağın bir ceza günü var. Şimdi tapınıp durduğun Tanrı'na bak. Biz onu yakacağız. Sonra da ufalayıp denize savuracağız. Sizin ilahınız yalnız Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyi ilmiyle ihata etmiştir. İşte böylece sana geçmiş mühim olaylardan bir kısmını anlatıyoruz. Tarafımızdan sana da bir zikir verdik. Kim ona sırtını çevirirse, muhakkak ki o, kıyamet günü büyük bir vebal yüklenecektir. <gülüyor> o yükün altında daimi olarak kalacaklardır. Kıyamet günü bu yük, onlar için ne ağır bir yük olacak. Yevme yunfakhu fi's-sûri üfleneceği gün biz suçlu kafirleri, gözleri korku ve heyecandan göm gök vaziyette haşredip toplayacağız. Yetahâfetû beynehüm Kendi aralarında sessizce konuşurken Dünyada olsa olsa, on gün kadar bir şey kaldınız, derler. Aralarında konuştukları konuyu, biz pek iyi biliriz. Onların en mutedil ve en makul olanı, o zaman, siz bir günden daha fazla kalmadınız, diyecek. Bir de sana o gün dağların durumunu sorarlar. De ki, Rabbim onları darmadağın edecek, ufalayıp savuracak, yerlerini dümdüz, boş vaziyette bırakacak. Orada artık ne iniş, ne yokuş göreceksin. O gün insanlar, Hakk'ın davetçisine hiçbir tarafa sapmadan uyarlar. Rahmanın azametinden dolayı sesler kısılmıştır. Artık bir fısıltıdan başka bir ses işitemezsin. يَوْمَ <gülüyor> O gün Rahmanın şefaat izni verip sözünden razı olduğu kimselerden başkasının şefaati fayda vermez. يَعْلَمُ <gülüyor> O, onların geleceklerini de, geçmişlerini de bilir. Kulların ilmi ise bunu asla kavrayamaz. وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّمُ bütün yüzler, hayatın ve hakimiyetin tam manasıyla sahibi olan hayyu kayyuma baş eğmiştir. Zulüm yüklenerek gelen, gerçekten perişan olmuştur. Mümin olarak güzel ve makul işler işleyen ise, ne zulümden, ne de haklarının çiğnenmesinden korkar. İşte böylece bu kitabı, Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Ve onda uyarı ve tehditlerimizi, farklı üslutlarla anlattık. Ta ki insanlar Allah'a karşı gelmekten korunsunlar ve ta ki O kendilerine bir ibret ve uyanış versin. Demek ki gerçek hükümdar olan Allah, çok yücedir. Sana vahyedilmesi henüz tamamlanmadan unutma endişesiyle Kur'an'ı okumada acele etme ve Ya Rabbi benim ilmimi arttır de. <Sessizlik> Doğrusu biz daha önce Ademe de vahiy ve emir vermiştik. Ne var ki o ahdi unuttu. Onda bir azim bulamadık. Düşünün ki biz bir vakit meleklere "Ademe secde edin" dedik. Hepsi secde ettiler. Yalnız İblis diretti. <Gülüyor> Biz de dedik ki, Adem, iyi bil ki bu, sana da, eşine de tam bir düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın, sonra perişan olur, helake sürüklenirsin. اِنَّ Sen cennette asla açlık çekmeyecek, asla çıplak kalmayacaksın. Orada asla susuzluk çekmeyecek ve güneşin kavurucu sıcağına maruz kalmayacaksın. فَوَسْوَسَ Ama şeytan ona vesvese verip, Adem dedi. İster misin sana ebediyet, ölümsüzlük ağacını, zamanın geçmesiyle zeval bulmayan bir devlet ve saltanatı göstereyim. Derken, ikisi de, o ağacın meyvesinden yediler. Bunun üzerine, edep yerlerinin açık olduğunu fark ettiler. Derhal, Cennet yapraklarıyla üzerlerini örtmeye başladılar. Böylece Adem Rabbine karşı geldi de şaştı kaldı. Sonra Rabbi onu seçti, tövbesini kabul etti ve onu hidayetine masar etti. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْنِي فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى Onlara hitaben buyurdu ki, Kiminiz kiminize düşman olarak, cennetten yere ininiz. Sonra ne zaman benden bir rehber gelir de, kim ona tabi olursa, artık o ne yolu şaşırır, ne de bedbaht olur. وَمَنْ أَعْرَضَ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Ama kim benim zikrimden yüz çevirirse, kitabımı dinlemez ve beni anmaktan gaflet ederse, ona dar bir geçim vardır ve biz onu kıyamet günü kör olarak diriltir, duruşmaya getiririz. Ya bir der, ben gözleri gören biri olduğum halde, neden beni kör olarak haşrettin? Buyurur ki, bu böyledir. Nasıl ayetlerimiz sana geldiğinde, sen onları unuttuysan, bugün de sen öyle unutulur, bir kenara atılırsın. İşte, inkarda ve günahta hadlerini aşanları, ve Rabblerinin ayetlerine inanmayanları böyle cezalandırırız. Ahiret azabı ise elbette daha şiddetli ve daha devamlı olacaktır. A falim yehdi lhamkam ahlakna qablahum min al-qurun yamshun fi masakinim. İn nfi zālik l-ayatilli ulinha. Bugün meskenlerinde dolaştıkları, daha önce yaşamış bunca nesillere helak edişimiz, onları yola getirmedi mi? Elbette bunda akıllı kimseler için alınacak dersler vardır. Eğer Rabbin tarafından, daha önce verilmiş bir söz ve tayin edilmiş bir vade olmasaydı, Azap onlara çoktan gelmiş olurdu. O halde, Onların söylediklerine sabret, güneşin doğmasından ve batmasından önce, Rabbinin yüceliğini ilan et, ona hamd et, gecenin bazı vakitlerinde, gündüzün bazı taraflarında da, ona ibadet et ki, Allah rızasına eresin. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلَى Onlardan bazı zümrelere, sırf kendilerini denemek için verdiğimiz, dünya hayatının süslerine gözünü dikme, Rabbinin sana verdiği nimet, hem daha hayırlı ve değerli hem de daha devamlıdır. Ve emr e ahlake bis salati ves sabir aleyna la neselu fe rizqa nahnu nerzukuk vel akibetu lit takva ve kalu lela yetina bi ayetin min rabbi lam ma Ailene ve ümmetine namaz kılmalarını emret. Kendin de namaza devam et. Biz senden rızık istemiyoruz. Bilakis senin rızkın bize aittir. Güzel akıbet takvadadır. Yani Allah'ı sayıp haramlardan korunmaktadır. O Resul, gerçek peygamber olduğuna dair, Rabbinden bizim istediğimiz bir mucize getirse ya, dediler onlara önceki semavi kitaplarda bulunan deliller gelmedi mi Şayet biz, Peygamber gelmeden, kendilerini azab ile helak edecek olsaydık, onlar, Ey ulu Rabbimiz! Ne olurdu bize bir elçi gönderseydin de, biz böyle rezil ve hakir olmadan önce, senin ayetlerine uysaydık, derlerdi. قُلْ كُلُمْ مُتَرَبِّصُمْ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّو۪ي وَمَنْ اِحْتَدَىٰ de ki, herkes beklemede, siz de gözleyin bakalım, doğru yolu tutanların, hidayete erenlerin kim olduğunu yakında anlayacaksınız.